Hala burada mısınız diye bakayım merhabalar. Tanıştığımız kimse var mı daha önce? Ben de fena sayılmam ya. Bir sinir bilimciyim. Son konuşma bana kaldı. Sinir bilimci olunca ve beynin metabolizması hakkında biraz bilgi sahibi olunca bu saatte ATP denen önemsiz bir molekülün bitme noktasına geldiğinin farkındayım. Şu anda ne anlatsam gider, onun da farkındayım. <gülüyor> ama tuhaf bir şekilde herhalde biraz ağır bir mevzuya gireceğiz ama derin bir nefes alın öncelikle. İsteyen çok kollarını bir havaya kaldırsın. Valla beyin biliminde yeri var, kitaplarda yazıyor. Şöyle bir gerinin güzelce, retiküler formasyon üzerinden kortikal aktivasyonuna biraz dikkat ve konsantre. Yani boş verin, önemli değil. Şöyle bir yapalım. Köyünüzü düşünün. Köyü olan var mı? Ne kadar az kalmışız. Benim de yok bu arada. Ee, bugün konu bununla ilgili. Dolayısıyla size birini tanıştırmaya geldim önce. Salih amca diye birisi birkaç sene önce vefat etmiş. Ben hiç kendisiyle gerçekten tanışma fırsatım olmadı. Ama bundan 8-10 yıl kadar önce sınıf arkadaşım Güneşin Aydemir, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden, şu anda da Buğday Derneği'nin yönetim kurulu başkanı, Ankara'daki evimize misafirliğe gelmişlerdi. Konuşurken dedi ki sana bir şey soracağım. Ben bir adamla tanıştım, Salih amca. Bir şey yapıyor, hani sen beyin böyle garip işlerle uğraşıyorsun, böyle bir şey mümkün mü bana bir söyle dedin. Nedir dedim durum. Salih amca, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir köyde yaşayan bir yörük köylüsü, bildiğimiz normal bir Anadolu insanı. Herhangi bir özel tahsili, telepatik yeteneği ya da şöyle böyle bir sertifikate diploması yok. Ama her yıl Ağustos ayının son 12 gününde... Evini barkını terk edip çıkıyor dağlara bayırlara kırlara geziyor. Elinde herhangi bir not defteri bilgisayar cep telefonu herhangi bir şey yok. Sadece 12 gün boyunca geziyor. Ve 12 günün bitiminde döndüğünde beraber yaşadığı köylülerine hemşehrilerine o 12 günün bitiminden itibaren bir yıl boyunca havanın nasıl olacağına dair bir takım tahminler söylüyor. Bu tahminler de 15 günlük çözünürlüklere sahip. Ve o Ağustos ayının o 12 günü Salih amcaya göre her günü bir aya denk gelecek şekilde 12 ayın hava tahminini yapabilmesine imkan veren bilgiler içeriyor. Güneş'in bana dedi ki böyle bir şey olur mu? Dedim ki ne alakası var olur mu? Yani tamam beyin birinciyiz falan ama bir taraftan da hani böyle kaos teorisiyle şununla bunla falan ilgileniyoruz. Ve biz biliyoruz ki bugün bilimsel olarak 5 günden fazla hava tahmini yapabilmeniz mümkün değil. Neden televizyonları ya da cep telefonlarınızı açtığınızda size sadece 5 günlük hava tahmini veriyorlar? Çünkü bilimsel analiz yöntemiyle havayı inceleyerek yaptığınız tahminler 5 günden sonra doğruluk oranı açısından %20'nin altına düşmeye başlıyor. Bilimsel yöntemimiz hava gibi karmaşık ve kaotik bir şeyi uzun vadeli öngörebilmek için mümkün değil. 2016 yılından bahsediyorum. Dünyanın her tarafında meteoroloji istasyonları, tepede uydular geziyor, her şey tıngır mıngır. Ama beş gün hava tahmini yapabilme kesinliğimiz. Özellikle bilime yeni başlayan arkadaşların umudu kırılmasın. Birazdan bunu düzelteceğiz hep beraber. Sonra aklımıza bir şey geldi. Akşam akşam muhabbet ediyoruz. Belki dedim bir açıklaması olabilir. ve Bugün size o açıklamayı, olası açıklamayı, o teoriyi ve bize neler söyleyebileceğini anlatmaya geldim aslında. Bir on senedir anlayacağınız üzere bu işe kafa yoruyoruz hep beraber. Bu işle ilgili ilk araştırmalara başladığımızda... O geçecek bir gün inşallah... Ne oldu? Hani çalışıyorduk kumanda. On. Ah geçti. Bir zaman Yeşil Atlas dergisi vardı. Belki bilirsiniz. Yeşil Atlas sergisinde güneşinle beraber bir kaleme makale aldık, kalem e, makale, kalem makale kalem aldık pardon. Ve benim de ATEP bitmiş bu arada. Şu aşağıda gördüğünüz kaotik hava diye yazan küçük inlette bana ait. Orada havanın kaotik özelliklerinden yola çıkarak Salih amca gibi insanların bunu nasıl yapabildiğini anlatmaya Çalıştım. Salih amca gibi insanlar derken biz Salih amcayı tek zannediyorduk. Biraz günler geçtikten sonra aslında Anadolu'da bunu yapabilen çok sayıda insan olduğunu öğrendik. Hatta Karadenizli var mı aramızda? Sayılı günler diye bir şey duydunuz mu? Karadeniz'de Mart ayının ortasında sayılı günler diye bir şey varmış. Oradaki çoğu insan aynı bu 12 günlük bir periyot. Mart ayının ortasında çıkıp bakıyorlar sonra diyerek önümüzdeki sene hava şöyle olacak. Hatta köyünüz var mı diye sordum. Köyünüz varsa bilirsiniz bazı teyzeler son derece sinir bozucu bir şekilde böyle gerilim filmi gibi. Dut yaprağının arkasını çevirip bu sene çok kar yağacak falan gibi şeyler söylüyorlar. <gülüyor> hani böyle insi sallıyormuş falan gibi geliyor insana ama gerçekten o sene genellikle çok kar yağıyor. Sonra bunlar tabii bize biraz müneccimlik falan gibi geliyor. Yani tuhaf değil mi? Yani beş günden fazla hava tahmini yapamayan koskoca bilim bir sene hiç mesela otuz senedir de yanıldığını gören olmamış Salih amcanın. Bu kadar da nokta atışı tahminler yapabilen insanlar var. Sonra biraz daha araştırdık. Bu kehanet ya da müneccimlik denen işi de biraz yanlış anladığımızı fark ettik. Müneccim sözü malum yıldız gözlemciliğinden gelen bir tabir. Salih amcanın o köyde yaptığı işi Osmanlı Sarayı'nda kadrolu olarak yapan adamlara veriliyormuş bu isim. Bunlar doğa gözlemcileri. Ve doğadaki ipuçlarını değerlendirerek ülkenin sıhhat ve selameti için bir takım öngörüler yapıyorlar. Ve bu öngörülerde okuma işinde ne kadar iyilerse o kadar da isabet kaydediyorlar ilginç bir şekilde. E peki... Bize düşen neydi? Ben bir sinir bilimci ve aynı zamanda doğa bilimci, biyolog olarak bunu açıklamam gerekiyordu. 10 senedir sözde açıklamaya çalışıyorum ama çok fazla şey öğrendim bu açıklamayı yapmaya çalışırken. Bir şekilde kesinlikle bunu beceren insanlar var ve isterseniz hepiniz bunu öğrenebiliyorsunuz. Öncelikle bunu net olarak söyleyeyim. Bu doğuştan gelen bir beceri ya da bir telepatik yetenek değil çünkü... Binlerce, on binlerce, yüz binlerce yıldır bu doğadaki çok kompleks örüntülerin içerisinde yetiştik. Öyle evrildik, öyle değiştik, öyle yorulduk ve en güzel şekle bu şekilde geldik. Ama bugün bu örüntülerden biraz uzak düşmüş vaziyetteyiz. Ee, şu anda size elektrotlar bağlasam vücudumuzdaki benim esas işim o vücuttan böyle potansiyeller falan kaydediyoruz. Çok eğlenceli deneylerimiz var. Öyle elektrotları taksam ve şu resme bakarken sizin beyin faaliyetlerinizi, stres düzeylerinizi, deri direncinizi falan ölçsem... Genel bir rahatlama göreceğim çoğunuzda. Çünkü böyle bir ağaç manzarasına bakınca gevşeyi veriyoruz. Niye? Ana vatan burası. Hepimiz bir şekilde böyle güzel ağaçlara, yeşilliklere, hayvanların falan cirit attığı güzel ortamlara biraz hastayız açıkçası. Ve bir şekilde bir şeylere baktığımızda, ta çok küçük bir çocukluğumuzdan itibaren bu yeteneğimiz var. Bir şeylere baktığımızda bu insan yapısı mı yoksa doğal bir şey mi hemen ayırt edebiliyoruz. Yani suni mi yoksa doğal mı? Böyle bir görsel özellikle yeteneğimiz var. Ve şu manzaranın bize verdiği haşmet kadar, bu haşyet duygusu kadar çok az şey bizi etkiliyor. Bunu mesela estetik anlamda da biliyoruz. Bir şekilde doğadaki örüntülerle aramız iyi gibi gözüküyor. Bunun sensörü nerede? Ben o tarafa doğru tutayım. Biyolojik işte olunca. Aynı zamanda bunlar sadece güzel, rahatlıca ve tanıdık olmakla kalmıyor. Çok farklı ölçeklerde birbirini tekrar eden düzenlerle dolu bir yerde yaşıyoruz. Dallanma paterni hemen hemen her yerde görürsünüz. İnanmayan avucunun içine baksın, şuna çok benzeyen şeyler göreceksiniz. Etrafımızda değişik ölçeklerde kendi tekrar eden biçimler ve şekiller var. Vallahi pil bitti yemin ediyorum. Bu dallanma örüntüleriyle ilgili ilginç bir şey var. Birçok örüntü aslında dünyanın hemen hemen her yerinde farklı ölçeklerde benzer matematiksel altyapılarla tekrar ediyor. Çoğu zaman bunları ayıran şey bir zaman bariyeri. Ne demek istiyorum? Şimşek mili saniyeler içerisinde oluşan bir şey, duvardaki çatlak belki haftalar, işte aylar içerisinde oluşuyor. Ee, bir nehir deltası binlerce, on binlerce, yüz binlerce yılda oluşabiliyor. Aşağıdakinin ne olduğu konusunda fikriniz var mı? Benim içtiğim ayrandan arta kalan izler şeyin kenarında, onlar da aynı matematiğe dayanıyor, saniyeler içerisinde oluşuyor. Hepsinin matematiği şekli örüntüsü aynı, sadece zamansal bariyerle birbirinden ayrılıyor ve farklı ölçeklerde bakmamızı gerektiren şeyler. Bunlar çok yakın bir zamana kadar bilimin konusu değildi. 1950'lerden sonra yani 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra önce kaos teorisinin kurucusu olan bu Edward Lorenz çıktı. Özetle ben bunu 2-3 saat anlatıyorum, bayılırım anlatmaya ama burada o kadar vaktim yok. Özetle evrende rastgele efendim böyle kaza eseri olarak gördüğümüz birçok şeyin altında yüksek düzeyde bir matematik yattığını ve birçok olayın neden öngörülemeyeceğinin fiziğini ortaya koydu. Ve bir meteorologdur Lorenz kendisi ve ondan beri hava koşullarını öngöremeyeceğimizi biliyoruz. Çünkü ölçümlerde yapacağımız küçücük bir hata ya da eksiklik ileride tahminlerimizin çok yanlış çıkmasına sebep olacak. Bunu da bugün hepiniz kelebek etkisi olarak zaten biliyorsunuz. Popüler literatüre girmiş bir söz. Ama daha sonra benim adamım geldi, benim kahramanım da bu, Benoît Mandelbrot. Her tarafımız kaotik davranışlarla çevrili. Kaos, düzenle düzensizlik arasında bir yerde duran bir fiziksel davranış biçimi. Tabiattaki her şey böyle davranıyor ve bunların oluşturduğu biçimler ve izler ise normal geometriyle anlaşılamıyor. Bunun üzerine bu doğadaki biçimleri anlamak için Benoît Mandelbrot diyor ki bize yeni bir matematik lazım. Şu ekranda görmüş olduğunuz formül, matematiği iyi bilenler evde deneyebilirler. Z kare artı C formülünü kullanarak Mandelbrot kümesi denen bir şeyi biraz da kazayla 1980'lerde keşfediyor. Mandelbrot kümesi böyle bakınca hiçbir şeye benzemez. Tipsiz bir şeydir, siyah bir lekeye benzer. Ama fraktal geometrinin bütün özelliklerini sergileyen fraktal geometrinin en ünlü şeklidir. Ve onun ne olduğunu anlamak için ona biraz yakından bakmanız gerekir. Daha doğrusu yakından bakmaya kalkışmanız gerekir. Bir Mandelbrot kümesine yaklaşmaya kalktığınızda herhangi bir noktasından itibaren sonsuz karmaşıklık gösteren bir şeklin içerisine girdiğinizi fark edersiniz. Tekrar ediyorum fz eşittir z kare artı c gibi bir fonksiyonun karmaşık düzlemde haritalandırılmasıyla ilgili bir de, e, grafiktir bu. Ne dediğim hakkında emin olun benim de hiçbir fikrim yok. Ama... Muhteşem bir karmaşıklık ve doğal biçimlere büyük bir benzerlik görüyorsunuz. Karşınızda gördüğünüz şey sadece basit bir bilgisayar grafiği. Ve sonsuz karmaşıklığı var. Son derece organik doğadaki birçok şeye benziyor. Mandelbrot'u Zoom diye YouTube'a yazarsanız bu gece uykuyu kaçırmanız kesin garanti size garanti veriyorum. Bu geometri bize ne sağladı bulduktan sonra? Neler sağlamadı ki? Aklınız durur. Heh, teşekkür ederim. Bu geometri bulunduktan sonra tabii biraz önce doğal biçimlere çok benzer motifler gördünüz. Doğadaki birçok yapının biçimsel kısmını en azından fraktal geometriyle üretebildiğimizi fark ettik. Ve fraktal geometrinin en ilginç özelliği değişik ölçeklerde kendi kendini tekrar etmesiydi. Aslında basit yani pek basit olmayan kompleks bir tekrar sistemi ve bu basit tekrarlarla doğadaki birçok şeyi üretebiliyorsunuz. Fraktal geometri tabii önce bir sanat dalı olarak başladı. Ben de o şekilde uğraştım ama yavaş yavaş bunu mesleğimde nasıl kullanabileceğime dair bir takım işgörüler oluşturmaya başladım. Sadece biçimler kendi kendine tekrar etmiyor. Olaylar da kendini tekrar ediyor. Herhangi bir doğal olayı alın. Bu bir işte deprem kaydı olabilir. Yıllar içerisindeki deprem hareketleri. Borsa hareketleri olabilir. Efendim beyin dalgaları olabilir. Onun uygun küçük bir parçasını alıp büyüttüğünüz zaman genellikle büyük ölçekteki olayın küçük ölçeklerde kabaca ve istatistiksel olarak kendini tekrar ettiğini görürsünüz. Dikkat, küçük parçalar bütün büyük hakkında bir bilgi taşır ve ben mesela bugün bunu beyin dalgalarını analiz etmek için kullanıyorum. Borsa iyi para getirdiği için, en çok borsada çalışılıyor bu iş. Mesela bu işte Standard Poor's'un verileri üzerine yapılmış, ne olduğu konusunda hiçbir fikrimin olmadığı bir grafik. Ama yukarıda bir yıl, şurada beş yıl, şurada da on yıl galiba kaymış şeylerimiz, yazılarımız önemli değil. Farklı zaman ölçeklerinde belli bir trendin kendini tekrar ettiğini görüyorsunuz. Borsa için bu para demek, öngerebiliyor olmak demek ve çok önemli. Bu kuşları, sardalya sürülerini, karıncaların yaptığı yuvalar bayılarak izliyoruz. Bilim adamları onlarca yıldır ya bunlar acaba nasıl oluyor diye araştırıyorlar. On binlerce bazen kuş birbirine çarpmadan havada çok enteresan danslar yapıyor. Biz de bunun gizini çözmeye çalışırken normal lineer mantığımızı kullanıyoruz ama pek başarılı olamıyoruz. Halbuki son birkaç senede yapılan bilgisayar simülasyonu çalışmalarında sanal kuşlar yaptılar. Her birine aynı 4-5 tane kuralı verdiler. Birkaç denemeden sonra düğmeye bir bastılar. Her kuş çok basit bir kurallar setini 3-4 kuralı uyguladığında şu gördüğünüz sığırcık sürülerinin hareketlerine benzer hareketleri bilgisayarda rahatlıkla elde edebiliyorsunuz. Doğa karmaşık ama altında yatan kurallar genellikle çok sade ve bu kuralları biz kaos teorisi vesaireyle ancak yeni yeni anlamaya başladık. Girelim Salı amca'ya. Salı amca nasıl yapıyordu bu işleri? Eğer bütün senenin hava örüntüsü küçük bir zaman parçası içerisinde tekrar ediyorsa ve bunu görecek uygun bir cihazınız varsa, bir yönteminiz varsa bunu bir şekilde test edip bilimin yapamadığını siz rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama biz niye yapamıyoruz acaba? Sadece hava durumunu tahmin etmek değil bizim işimiz. 2016 yılında bugün beyindeki epilepsi krizlerinin, kalp krizlerinin ne zaman başlayacağını öngöremiyoruz. Falanca hastalığın ne zaman atak yapacağını bilmiyoruz. Tıptaki en önemli sorunlarımız öngörme sorunları. Şunu bilseydik çok güzel olmaz mıydı? Ama bugün bunu biraz daha iyi anlayabileceğimiz bir noktadayız açıkçası. Fakat bunun önünde bir engel var. Hepimiz beynimizi bir makine olarak düşünmeyelimdeyiz. Çünkü eğitimde biz böyle öğretiyoruz maalesef. Bir bilgi işlem cihazı gibi. Böyle işte verileri alır, değerlendirir, yazılıma göre bir karar verir ve davranış üretir diye. Ama velakin beyin pek öyle bir şey değil. Eğer vücudunuza bakacak olursanız, 50 bin yıldır insanoğlu burada gibi gözüküyor. Bu 50 bin yıllık süre içerisinde şu vücudunuza bir bakın. Ne kürkünüz, ne postunuz, ne dişiniz, ne sivri pençeleriniz hiçbir şeyiniz yok. Doğada hayatta kalabilmeniz mümkün değil. Zira bugün alayım elbiseleri şu havada bile 2-3 günde perişan olursunuz. E, ortamınızı değiştirip bir şeyler yapmanız lazım. İşte bu da vücudunuzdan alındıkça adeta kafamıza verilmiş olan bir takım yetenekler sayesinde mümkün oluyor. Beynin esas işi çünkü kuantum fiziği çözmek, o yüksek notları almak ya da falan falan bir şeyler yapmak değil. Bizi hayatta tutmak. Beynimiz bir hayatta kalma donanımı. Ve biraz önce konuşmalarda da kısmen geçti. Beynin uzmanlık alanına bakarsanız insan beyninin geleceği tahmin konusunda çok iyiyiz. O kadar iyiyiz ki birkaç on sene sonrasını düşünmekle kalmıyor. Ölümümüzden sonra, insanlığın geleceğinden sonra, güneşin sönmesinden sonra falan neler olacağına kafayı takıp uykuları dağıtan insanlar var. O kadar uzun vadeli bir geleceği görme itkimiz var. Tuhaf bir şekilde buna engel olamıyoruz. Şu anı yaşayamamamızın en önemli sebeplerinden biri de bu. Biz beynimizde bu geleceği tahmin için çok şey kullanıyoruz, çok araç. Bunlardan bir tanesi lineer düşünme. Şu olursa bu olur, bu olursa bu olur, sonucunda bu olur. Doğrusal düşünme. Çok basit problemlerimizi, mesela salona girerken takılıp düşmemenizi falan sağlayan gelecek tahminleri böyle yapılıyor. Ama beynimizin bu işi yapmak için kullandığı başka aygıtlar da var. Özellikle son yıllarda bu yapay zeka araştırmaları beyne bir daha bakmamızı sağladı. Beynimizdeki hücre grupları aslında bilgi işlem sistemleri olarak değil karmaşık örüntüleri yakalama grupları olarak çalışıyor. Ve bir şekilde bir örüntü yakaladıklarında onu hemen başka milyonlarca örüntüyle bağlayıp algı dediğimiz bir şey oluşturuyorlar. Ve bu iş doğumumuzdan itibaren başlıyor. Doğduğumuzda duyularımızdan haberimiz yok. Beynin bir özelliği vardır. Doğduğu zaman ne iş yapacağını bilmeyen tek organdır beyin. Ve Yavaş yavaş duyularla dünyayı algılamaya başladığında öğrenir. Ha bu görmeymiş, bu işitmeymiş diye. Ve bir süre sonra beynin birçok özel alanı oluşur. Siz o alanlarla duyma, görme, konuşma, tatma falan filan gibi işlevleri ortaya koymaya başlasın. Yani dünya beynimizde bölünmeye başlar. Halbuki ondan önce bebekken, üy her şey süperdi, LSD almış gibi. Böyle her şey tek. Dolayısıyla bu örüntüleri duyularımız birleştirerek bir şekilde bize bir güzellik yapıyorlar. Şimdi... İnsanın gelişim çizgisini canlılık tarihi boyunca incelerseniz, insana doğru gelirken en fazla büyüyen yer beyin. Diyoruz ki ya, herhalde zihni melekeleri en gelişmiş yaratık biz olmalıyız. Yani hakikaten de baksana şunu kim yapıyor Allah'ını seversen, bu saate kadar burada nelerle uğraşıyoruz yani. Fakat basit bir deney pek böyle olmadığını gösteriyor. Bu Japonya'da yapılan bir deney, bu arkadaş da deneyi düzenleyen arkadaşlardan biri. Görev basit, ekrana rastgele birden 9'a kadar rakamlar veriliyor. Bakacaksınız, yerlerini öğreneceksiniz. Sonra 1'e tıkladığınızda rakamların hepsi gizlenecek ve siz düzgün sırayla rakamlara tıklamanız gerekiyor. Yapmanız gereken şey bu. Fakat insanlar bu deneyde çok başarısız. Bir kere çalışan hafıza diye bir şeyi test ediyor bu deney. Kuve e yeterince bakıp hafızayı almamız çok uzun sürüyor. Hafızayı alınca da rakamlar kaybolur kaybolmaz veriyoruz. Niye? çalışan hafıza en fazla 6-7 bileşen tutabiliyor, 9 rakam biraz fazla. Fakat bu arkadaşın bir rakibi var. Aynı test bir şempanzeye yapılacak. Ve şempanze fıstığı alabilmek için bakın örüntüleri nasıl tanıyor. Bu kadar. Her şempanze bunu yapabiliyor. Ve şempanzelerin yaşam döngüsü içerisinde sayıları bilmeye gerek yok. Büyük küçük bilmeye gerek yok. Tek yapman gereken fıstık için hangi sırayla tıklayacağım bunu bil. Dolayısıyla örüntüyü yakaladıktan sonra şempanzemiz hiç zorluk çekmiyor gördüğünüz gibi. Bizde de aynı sistem var ama analitik sistem bizi çok zorladığı için biz maalesef bu sistemi çok kullanamıyor gibiyiz. Ama her şey birden dokuza kadar örüntüler gibi basit değil. Aslında insan zihninin tanıdığı örüntüler çok daha kompleks, çok daha karmaşık şeyler. Doğa bunlarla dolu. Ama biz son birkaç senedir burada yaşamayı tercih ediyoruz. Böyle örüntüler yaratıyoruz. Bunların içine kendimizi hapsediyoruz. Şu manzaranın bile kan basıncını yükselttiğini biliyorum çoğu insanın. İçinde yaşamayı koyun bir kenara. İçinde yaşamak daha berbat bir şey. Ve şu anda eğer bir şekilde hava durumunu merak ediyorsanız, elinizdeki cep telefonlarınızda bir tuşa basıyorsunuz. Havaya bile bakmanıza gerek kalmadan bir takım bilgiler elde ediyorsunuz. bu geçiyorum arkadaşlar? Saatli marif takvimini bilen kaç kişi var? Vallahi mı? Bayağı varmış. Büyük saatli marif takvimi. Hala var. Ve bu saatli marif takviminin bir yaprağı örnek olarak. Böyle açarsınız, gün, ay falan filan yazar. Şu altındaki ağaç dikme zamanı ve fırtına yazısını görüyor musunuz? Böyle fırtına, kırlangıç fırtınası, bilmem ne soğuğu falan filan gibi laflar vardır burada. Bunu böyle meteoroloji, işte şeyi falan hazırlamıyor, merkezi falan hazırlamıyor. Bu yıllardır çıkan bir takvim. Tabiattaki görüntüler yazıyor ve çocukkenden beri bilirim böyle bir fırtına yazılı bir yaprak varsa ayın dördüyle sekizi arasında kesin o fırtına çıkar. Takvime güvenebilirsiniz. Tam aynı güne denk gelmeyebilir ama o aralıkta bir şey vardır. Bu arada saatli marif takviminin bu özelliğini anlatayım diye Google'da ben fotoğraf ararken karşıma bu yaprak çıktı. En altındaki alıntıyı görüyor musunuz? Doğanın isteklerini anlamamazdan gelen cezasını görür demiş Balzac Vallahi özel arayıp bulmadım. Yani Google'da lab diye önüme çıkan buydu. İşte burada da var, bunda bir hikmeti var diyoruz açıkçası. Özetle, bize okullarımızda, biz de aynısını yapıyoruz, hep datalar, analizler, sıralı düşünmeler, mantık kullanmalar falan öğretilmeye çalışılıyor. Ama biz doğada binlerce yıldır böyle hayatta kalmadık. Çok müthiş bir bilgelik var ar arka tarafta. Salih amcanın yaptığı hiçbir şey. Bu bilginin çoğunu da unuttuk. Bugünkü konseptimiz neydi bizim? Hatırlayan var mı? O köprü bir gelirse ben geçemedim bir türlü. Benim niyetim biz bu ikisini birbirine nasıl bağlayacağız? Yani modern bilimle bu antik bilgiyi, kadim bilgiyi nasıl bağlayacağız? Bu sözleri bilenler, duyanlar var mı? Kork aprilin beşinden öküzü ayırır eşinden. En sevdiğim, en favorim de bu. <gülüyor> Mevsimle ilgili birçok değişler var. Binlerce konuyla ilgili yüz binlerce, milyonlarca değişimiz var. Bu değişler kompleks örüntülerin sonuçlarını sonraki nesillere aktarmak için insanların bulduğu zekice yöntemler. Aborijinlerde bunun milyon türlüsü var. Bizde ise şu gördükleriniz mesela sadece ufak bir web sitesi çalışmasından derlendi. Şunu bir geçer misiniz arkadaşlar? Evet. Ve biz bunu nasıl bağlayacağız diye düşünürken, Buğday Derneği'nde öncülük ettiği, bizim en beyinde destek verdiği... ...Çanakkale, Küçükkuyu'da yaşam okulu diye bir şey yapıyoruz 5-6 senedir. Yaşam okulunda işte benim gibi az sayıda akademisyen var. Ama onun dışında böyle çok işte doğa korumacı arkadaşlar var, yazarlar, çizerler var. Böyle ne iş yaptığını benim tam bilmediğim arkadaşlar var. Orada bir araya gelip kaybettiğimiz örüntü bilgisini nasıl yakalarız... ...bunun istişaresini yapıyoruz. Her yolu deniyoruz. Bilimsel bilgiden efendim, Japon şiir sanatı Hayuku'ya kadar... Her şeye başvuruyoruz ve bir şekilde kaybettiğimiz bu bilgiyi bulmaya çalışıyoruz. Sesim geliyor mu? Orada bir şey öğrendim. Permakültür. Belki aranızda duyanlar vardır. Ben daha önce hiç duymamıştım. Permakültür doğadan örnek alarak tasarım yapma sanatı. Bir bilim tanımı var beni çok ilgilendiriyor. Doğadan işe yarar örüntülerin tespiti ve onlara uygun teknolojiler geliştirilmesi. Eğer biz bunu bir şekilde yapabilirsek yarınımızı kurtarmak söz konusu. Bu da ben. Ben de bütün Türkiye'yi gezip beyin aslında ne işe yarar bunu anlatmaya çalışıyorum. Beynimiz neden var bir makine olmadığımızı, insanlara 8 milyarda bir olduklarını ve şu örüntü yakalama gibi kayıp bir bilgiyi elde ettikten sonra bilgelik dediğimiz şeyi yakalayarak şu anda insanoğlunun bu dünyanın başına açtığı belaları yine ancak insanın çözebileceğini anlatmaya çalışıyorum. Bugün dünya yaratıcılık krizinde ve dünya büyük bir çöküşün eşiğinde. Sebebi de biziz insanı çekin burasının adı cennet geride sadece cennet kalır ama insan olduğu için burası maalesef cehenneme dönebiliyor bunu cennete çevirmek yine bizim elimizde tek yapmamız gereken şey 3.5 milyar yıllık bir argenin ürünü olan insan beynini ve onun neden bize verildiğini daha farklı bir açıdan değerlendirmek kaybettiğimiz bilgiyi yeniden bulmaya çalışmak bu saatte de bunu dinlediniz ya size teşekkür ediyorum